dervişin biri saçlarını kestirmek için berbere gelir vur usturayı berber efendi der berber dervişin saçlarını kazımaya başlar derviş aynada kendini takip etmektedir başının sağ kısmı tamamen kazınmıştır berber tam diğer tarafa usturayı vuracakken Yağız mı yağız Bıçkın mı bıçkın Bir kabadayı girer içeri Doğruca Dervişin yanına gider Başının kazınmış kısmına Okkalı bir tokat atarak Kalk bakalım kabak Kalk da tıraşımızı olalım Diye kükrer Dervişlik bu Sövene dilsiz Vurana elsiz gerekmiş ya Kaideyi bozmaz Derviş Ses çıkartmaz Usulca kalkar yerinden Berber mahcup Fakat korkmuştur Ses çıkaramaz Kabadayı koltuğa oturur Berber tıraşa başlar Fakat küstah kabadayı Tıraş esnasında da sürekli Aşağılar dervişi Alay eder Kabak aşağı Kabak yukarı Nihayet tıraş biter kabadayı dükkandan çıkar henüz birkaç metre gitmiştir ki gemden boşanmış bir at arabası yokuştan aşağı hızla üzerine gelir kabadayı şaşkınlıkla yol ortasında kala kalır derken iki atın ortasına denge için yerleştirilmiş uzun sivri demir karnına dalar ve deler Kabadayı oraca yığılır kalır. Ölmüştür. Görenler çığlığı basar. Berber ise şaşkın. Bir manzaraya, bir dervişe bakar. Gayri ihtiyarı sorar. Biraz ağır olmadı mı derviş efendi? Derviş mahzun. Düşünceli cevap verir. Vallahi gücenmedim ona. Hakkımı da helal etmiştim. Gel gör ki bu kabağın bir de sahibi var. O çok gücenmiş olmalı.